Bismillahirrahmanirrahim Tevbe suresi Bu sure tevbe veya bera olmak üzere iki isimle bilinir. Tevbenin mahiyetini açıkladığı ve kabul şartlarını hatırlattığı için Tevbe suresi olarak isimlendirilmiştir. İkinci adı ise bera ise surenin ilk kelimelerinden alınmadır. Bu sure Kur'an-ı Kerim'de başlangıcına besmele konulmayan yegane suredir evet bu sure 3 mevzuyu ele alır ilk mevzu 9. hicri yılın zilkada'yı civarında vahyedilmiş haç hususunda gerekli izahatı veren konunun önemine binaen a.s.m'in Kabe'ye haç yapmak üzere yola çıkmış bulunan hacıların reisi Hz. Ebu Bekir'e Ali'yi haber olarak gönderdi Hz. Aliye öncelikten çeşitli Arap kabirlilerinin temsilcileriyle konuşarak müşriklere karşı izlenecek yeni politikanın tespiti için gerekli bilgileri gönderme hususunda talimat verdi. İkinci mevzu ise Hicri 9. yılın Recep ayında ya da az önce Hz. Peygamberin Tebuk seferi için hazırlık yaptığı bir sırada gönderildi. Bu kısımda İnananlar cihadın içinde aktif yübel almaya teşvik edilmekte ve bu görevden geri duranlar, kaçanlar eski refahlarına yeniden kavuşmak istedikleri ve nifakları, imanlarındaki zafiyetleri, gafletleri sebebiyle Allah yolunda canları feda etmekte, tereddütte düştükleri için azarlanmaktadır. Üçüncü bölüm ise Hz. Peygamberin Tebük Seferi dönüşünde vahyedildi ki bu bölüm aynı zaman dilimi içinde meydana gelen çeşitli vakalar nedeniyle vahyedilmiş ve sonradan Hazreti Peygamber tarafından Allah'ın gösterildiği ilham üzerine suredeki yerlerine yerleştirilmiş kısımlardan oluşmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim 1 ve 2 Müşriklerden anlaşma yaptıklarınıza Allah yaradısından bir ihtardır. Yeryüzünde dört ay daha dolaşın ve bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Çünkü Allah gerçekten kafirleri rüsvan edendir. Bu sure Ali İsra't ve Selam'a nazil olanların sonuncularındandır. Nitekim Buhar'dan gelen rivayette son nazil olan ayet senden fetva isterler de ki size babası ve çocuğu olmayan miras hakkında fetbayı Allah veriyor. Son nazil olan surede bera'dır. Yani Tevbe suresidir. Gelmiştir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 9. sene haç mevsiminde haç emri olarak Ebu Bekir'i gönderdi. Ali İbni Ebu Talip'te Beradan 30 veya 40 ayetle gönderdi de O bunları insanlara okudu müşriklere yeryüzünde dolaşmaları için 4 ay sure verdi Bu ayetleri onlara Arife günü okuyarak müşriklere şu sureyi verdi Zilhid 20 gün Muharram, Safer, Rebu'l evvel ayı Ve Rebu'l evvelden 10 gün Bu ayetleri onlara Menzillerinde, durak yerlerinde okudu ve dedi ki Bu yılımızdan sonra müşrikler hac etmeyecek beyti çıplak asla tavaf ekmeyecek 3. Büyük haç günü insanlara Allah ve Resul'dan bir ilandır muhakkak ki Allah ve Resul artık müşriklerden uzaktır eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır yok eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz küfredenlere de elen vericidir azabı müjdele Allah subhanahu ve teala haccı ekber günü ki bugün hac vazifelerinin ifade edildiği günlerin en faziletlisi en üstünü ve insanları en çok toplayan olan kurban kesme günüdür. İnsanlara Allah ve bir ilan bir ihtardır. Muhakkak ki Allah ve Resulü, insanları kendisine tövbe etmeye çağırıp şöyle buyurur Eğer içinde bulunduğunuz şirk ve sapıklıktan tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır yok eğer yüz çevirir üzerinde olduğunuz halde devam ederseniz bilin ki Allah'a aciz bırakacak değilsiniz aksine o size güç yetiştiricidir siz onun ele altında gücü dahil, dahilinde kahrı ve dilemesi altındasınız küfredenlere elem verici bir azabı dünyada rüşvaylık ve azabı ahirette ise demir sopaları ve zincirleri bu karları müjdele ediyor. Bukhari Allah ona rahmet etsin der ki bize Abdullah İbni Yusuf'un Ebu Hüreyya'dan ibaretine göre Ebu Bekir beni o haç haçta mevziler ilan ediciler içinde gönderdi Ebu Bekir onları nahır günü Mina'da şöyle ilan etmeleri için gönderdi bu seneden sonra hiçbir müşrik hadretmesin beyti hiçbir çıplak tavası etmesin evet Yine Bukhari'den gelen rivayette kardeşlerim. Bu senadan sonra müşrik hac etmeyecek, beyti çıplak tavaf etmeyecek diye ilan edenler içinde beni de gönderdi. hacc Ekber günü nadir günüdür. Bugüne insanların haccı asker demeleri sebebiyle Ekber denilmiştir. O sene Ebu Bekir insanlara ilanda bulunmuş ve aleyhissalatü vesselamın da hac ettiği veda haccı yılı Hiçbir müşrik harc etmemiştir. Evet, o günden bu yana müşriklere bu bende aramış. Ve Kabe-i edemezdir. Dört, yalnız anlaşma yaptığınız müşriklerden anlaşma hükümlerinde size karşı bir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde kimseye yardım etmeyenler müstesnadır o halde yaptığınız anlaşmayı sonuna kadar tamamlayın muhakkak ki Allah müttakileri sever evet anlaşmayı 4 aydan sonra ki ayetin başında da anlattığımız gibi Ali ilan etmiş 4 ay gezin dolaşın bundan sonra müşriklerin beytullah'a tavaf etmeleri haramdır 5 haram olan aylar çıkınca Artık müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın ve hapsedin. Her gözetleme yerinde onları bekleyin. Eğer tövbe ederler, namaz kılarlar, zekat verirlerse yolları serbest bırakın. Muhakkak ki Allah kafurdur, rahimdir. Allah subhanahu ve teala müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ayeti geneldir. Bu ayetin haramda, savaşın haramda olanlarla savaşmayın. Ancak onlar sizinle savaşırsa siz de onları öldürün ayetiyle bunu tahsis etmiştir. Bunun içindir ki ebubekir Bekir'e zekat vermeyenlerle savaşma hususunda bu ve benzeri ayetlere dayanmıştır. Altı eğer müşriklerden birisi senden eman dilerse ona eman ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin sonra onu emin olacağı yere kadar ulaştır. Bu onların bilmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Evet. Bundan dolayıdır ki Allah Resulü doğruyu arama veya bir elçilik sebebiyle kendisine gelenlere eman verirdi. Nitekim Hudeybiye günü kendisine Kureyş'ten bir elçiler grubu gelmiş ve İbni Mesud, Mikrez İbn Haf, Suheyl İbni Amr ve başkaları birer birer gelmişlerdi. Bunlar Ali ve Vesselam ile müşriklerin arasında bulunan bir mesele için gelip gitmekteydiler. Bu esnada Müslümanların ve Vesselam'a ne gösterdikleri tazimi görmüşler ve bu onlara son derece şaşırtıcı gelmişti. Ayrıca hiçbir kral ve kayserin yanında müşahede etmedikleri şeylerde orada görmüşlerdi. Bunlar kavimlerine dönmüşler ve bunu onlara haber vermişler. İşte bu ve benzeri durumlar onlardan birçoğunun hidayetinin en büyük sebeplerinden olmuştur. 7. Mescidi Haram'ın yanında anlaşma yaptıklarınız müştisna, müşriklerin Allah yanında ve Resul'ün yanında nasıl bir ahd olabilir ki? Onlar size karşı Doğru davrandıkça siz de onlara karşı doğru davranın. Muhakkak ki Allah müttakileri sever. Evet. Allahü Teala burada müşriklere ihtarında onlara dört ay mühlet verip sonra yetişilip yakalandıkları yerde onlar hakkında keskin kılıç koyma hususundaki hikmeti beyan ediyor ve diyor ki Hudeybiye günü Mescid-i Haram'ın yanında anlaşma yaptıklarınız müstesna müşriklerin Allah'a şirk koşup dururken Allah'ı ve Resul'u inkar ederlerken Allah yanında ve Resul yanında nasıl bir ahdi emanı olabilir onlar içinde bulundukları durumda nasıl terk edilebilir ki nitekim allah Teala başka bir ayette onlar küfredenlerdir sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve bekletilmek olan kurbanlıkları da Mahalline ulaşmaksa men ederlerdi? Buyurmuştur. 8. Nasıl olabilir ki şayet size üstün gelselerdi hakkınızda ne yemin ne de bir veycibe gözetirlerdi. Sizi ağızlarıyla hoşnut etmeye çalışırlar ama kalpleri dayatır ve onların çoğu fasıktırlar. Burada Allah subhanahu ve teala İnananları müşriklere düşman olmaya ve onlardan uzaklaşmaya teşvik buyurup Allah'a şirk koşmaları ve Allah Resulü'nü inkar etmeleri sebebiyle kendileri için bir anlaşma olmasına hak kazanmamış olduklarını beyan buyurmakta. Şayet onlar müslümanlara galip gelselerdi onlardan hiçbirini bırakmaz, terk etmez ve onlar hakkında ne bir yemin ne de bir recibe gözetmezlerdi buyurmuştur. Yine Tövbe 9, 10 ve 11. ayetler Onlar Allah'ın ayetlerini az bir değere değiştirip onun yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yapa geldikleri şey ne kötüdür. Onlar hiçbir mümin hakkında bir recibe veya yemin gözetmezler. İşte onlar Hatta aşanların ta kendileridir. Eğer tövbe ederler, namaz kılarlar ve zekat verirlerse onlar artık dinde kardeşlerimizdir. Biz ayetlerimizi bilir bir kavim için açıklıyoruz. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayetten alakalı diyor ki: Kim Allahı birleme, tevhid ve ona ibadet üzere, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksın dünyadan ayrılır. Namaz kılar, zekat verirse Allah Teala kendisinden hoşnut olarak dünyadan ayrılmış olur. İşte bu peygamberlerin ihtilaflarından önce teveslerin ve arzuların çeşitlenip çoğalmasından önce Rablarından getirip tebliğ etmiş oldukları Allah'ın dinidir. Bunun Allah'ın kitabında tasdik ki eğer tevbe ederler putları ve onlara ibadeti terk edip sıyrılırlar, namaz kılar, rekat verirlerse artık onların yollarını serbest bırakın ayeti. Allahü Teala başka bir ayette eğer tövbe ederler, namaz kılarlar ve zekat verirlerse onlar artık dinde kardeşlerinizdir buyurmuştur. En doğrusunu Allah bilir.